Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alı koysalardı ya ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular.